Değerli izleyenler iyi pazarlar. Bugün de birlikteyiz. Umarım şu ana kadar güzel bir gün geçirmişsinizdir. Ben bu programı da yapımcım Polat ile birlikte yapıyorum. Sohbetimiz başlıyor. Merhaba Polat. Merhabalar hocam. Merhaba. Benden de tüm seyircilerimize iyi pazarlar. Ee, biz bu hafta, geçtiğimiz haftalarda sizinle konuştuğumuz bir konu sırasında ya bunu bir gün ele alalım dediğiniz bir şeyi ele almaya karar verdik. Hazırlığımızı da o doğrultuda yaptık. Tanıklık sisteminden bahsetmiştik hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda. Evet. İnsanın kendine tanıklık etmesi konusuyla ilgili ise çok fazla bir şey konuşamadık. Yani o gün çok uzun bir zamanımız yoktu. Evet. Birbirimize tanıklık etmemiz konusuyla ilgili konuştuk. Bugün de biraz da bu kişinin kendi kendine tanıklık etmesi konusundan bahsedelim istiyoruz. Ben o zaman bir soruyla başlamak istiyorum. Yani insanın kendiyle ilişkisinin çok önemli olduğu gibi bir sonuç çıkıyor eğer böyle bir konuyu konuşacaksak. Bu ilişki neden bu kadar önemli hocam? Önce doğru. Hakikaten. Ee, umarım izleyenlerimiz hatırlıyorlar. Ben özellikle ana babaların ailede çocuklara yaptıkları tanıklıklarla ilgi, tanıklıkla ilgili olarak güzel ısrarla duruyorum. Evet. Aile bir tanıklık sistemi. Konumuz itibariyle karı kocanın arasındaki birbirine yaptıkları tanıklıklarla durmadık ama evet. ana babanın çocuklara yaptığı tanıklık ...süreci içerisinde çocuğun gelişebildiği veya gelişemediği, e, kendine özgüveninin oluştuğu veya oluşamadığı üzerinde evet. durmuştuk. Ve bunu konuşurken sen kişinin kendine yaptığı tanıklıkla ilgili bir cümle hı hı. söylemiştin. Ben de sana rica etmiştim. Demişti ki, falan bunu el alalım, konuşalım hı hı. ayrıca diye. Şimdi bu çerçeve içerisinde sorduğun soru kesinlikle doğru bir soru. Yani... Neden bu kadar önemli şimdi e, farz edelim ki şimdi seninle konuşurken evet. senin bana bakış tarzın Hı. benim kendime bakış tarzından daha önemli olsa ve sürekli ben senin gözüne girmek için çalışsam. Hı. Ben sürekli yalakalık yapsam, senin takdirini kazanmak için <gülüyor> taklalar atmaya başlasam, acaba şimdi hoşuna gidiyor mu, böyle hoşuna gidiyor mu böyle bir bakayım, böyle bir bakayım falan filan hadisesi. Tahmin ediyorum yavaş yavaş senin gözünde ben kimliğimi kaybetmeye başlarım. Öyle olur. Değil mi? Ve... Yani değersizleşirsiniz gün geçtikçe yani şu an sizi önemsediğim kadar önemseme noktasında olmam öyle bir ilişki içerisinde çünkü ne kadar bunu sağlamaya da çalışsam bir yerden sonra sanki böyle saygımı kaybedermişim falan gibi hissediyorum. Size evet. bu kadar saygı duymazmışım gibi geliyor. Aynen öyle. Ve hakikaten o bakımdan benim seninle ilişkimin anlamlı olabilmesi için Aha. benim kendimle olan ilişkimin anlamlı olması lazım. Anlıyorum. Ve bu nedenle de benim sürekli ben şimdi burada mıyım? Ben var mıyım? Nasıl varır mı? Bir yerde farkında olarak götürmem lazım. Anladım. Ve bir de şunu düşünün e, Polar. Durumdan duruma benim kendimle ilişkim değişse. Yani küçük ve güçsüz çocukla konuşurken ben kendimi çok değerli ve güçlü hissediyorum. Sesimi yükseliyor. Şöyle yap böyle yap şöyle yürü. Haydır Hayır, hayır, yürü kaçtın falan filan diyorum. Ama ben kendimden güçlü otorite sahibi insanlar olduğum zaman da böyle evet nasıl, evet nasıl emir öyle oraya. tabii nasıl, tam, öyle, öyle. Bir yerde beni gözlemleyen bir bilincim var. Benim hakkında karar veriyor. Evet. Sen diyor güçsüzün yanında parlıyorsun. Şu ne yapıyorsun? bunu ne yapıyorsun? Güçlünün yanında ezilip büzülüyorsun diyor. Benimle ilgili hı hı. karar veren bir yönüm var. Bu iç muhasebesi gibi bir şey. Ve onun bir ortalaması oluyor bende. Evet. Ben şöyle bir kişiyim gibi ve ben şöyle bir kişiyim çerçevesinde ben dünyayı algılamaya başlıyorum. Mesela bir yeni ortama gittim. Hı hı. Bakıyorum burada kime alakalık yapacağım, e, kime ezeceğim önce bunun farkına varayım diye bakıyorum. Evet. Mesela. Yani kültür bu noktaya getiriyor tabii ki. Evet. Şimdi peki o zaman şöyle bir şey var mı? Yani kişinin tanıklık mekanizması, kendine tanıklık edip etmemesiyle, kendine değer verip vermemesi arasında bir ilgi var mı? Çünkü benim sizin söylediğinizden, yani adamın kendine değer verip vermemesiyle tanık olup olmaması arasında çok da doğrudan bir ilişki yokmuş gibi geliyor. Bu yalakalık yaptığını söylediğiniz adam da kendine değer veriyor ve hatta kendine verdiği değerden dolayı bu yalakalığı yapıyor. Evet, ezen adam da aynı şeyi yapıyor kendini evet. çok değerli görüyor ve ezmek için bir fırsat kolluyor evet. bence çok çok önemli bir şeyin altını çiziyorsun ee, tanıklık eğer farkına varma bir gerçek temel üzerine oturuyorsa Aha. o zaman kendi gerçeğinin ...kabulü üzerine oturuyorsa, uh -huh. e, yani Orhan abimiz ne demiş? Hatasız kula olmaz mı demiş? Hatasız <gülüyor> kula olmaz demiş, hatamla sev demiş. Kendisi hatasını kabul ediyor ama hatasıyla seviyor kendisini. Anladım. Ve kendisi olmaktan vazgeçmek istemiyor. Hatasız görmek istemiyorum sana diyor, hatalıyım ama bakarsak senin de hatan vardır. <gülüyor> Onun için numara yapmayalım birbirimize diyor. Olduğumuz gibi görünelim diyor. İşte, tanıklık burada devreye girmiş oluyor. Anladım. Ve o bakımdan da hakikaten e, bu gerçekçi anlamda tanıklık müthiş bir barış getiriyor. Bir Anladım. getiriyor. Yani. Anladım. Şimdi tabii o zaman e, ben bir soru hazırlamıştım. Biraz boşa çıktı ama gene de söyleyeyim onu. Sizin bahsettiğiniz yapı içerisinde kişinin kendine tanıklık etmesi... Egosunu şişirme anlamına gelmiyor. Tam tersine. Tam tersine diğer insanlarla ilişkilerini daha sağlıklı hale getirebilecek bir araç haline geliyor gibi geliyor bana. Evet. Yani önce kendine tanıklık edersen, yani evet. kendinle ilişkini düzenleyebilirsen, kendinle sağlıklı bir ilişki yürütebilirsen, o zaman diğer insanlarla ilişkini devam ettirebilirsin gibi bir sonuca geliyorum ben. Evet ve burada biliyorsun seninle konuşmalarımızda daha önce sen bilinci, ben bilinci, biz bilincinden evet, bahsediyordum. Öyle. Yani insanın gerçeği biz bilinci içerisinde, bütünün içerisinde kendini algılaması. Gerçek o. Aha. Biz çünkü boşlukta yaşamıyoruz ee, ve bu boşluk. Olmayınca ne oluyor? Hı. Ailemiz oluyor, arkadaşlarımız oluyor, dostlarımız oluyor, futbol takımımız oluyor, mahallemiz oluyor, iş hayatımızdaki arkadaşlar oluyor. Hepsi içerisinde bir kişiliğimiz oluşuyor. Ve bu çerçeve içerisinde bütün bunların hakkını vererek ben olduğum zaman nasıl ki bu parmak, hı hı. ben varım başka hiçbir şey yok diyemez. diyemez Dediği takdirde yani... Parmak çok tuhaf ve güçsüz <gülüyor> duruma düşer. Ee, ayak bunu ezer geçer. Tabii ki. <gülüyor> Ama bu parmak, şu baş parmak ne kadar önemli bir şey. Hepsinin içinde yer aldığı zaman işte biz bilinci bu oluyor. Ah, evet. Birlikte o, o çerçeve içerisinde. işte tanıklık bu çerçeve içerisinde olduğu zaman e, bu e, şey e, böyle bir hoşgörü, kabul sınırlarını bilme, alçak gönüllülük çerçevesi içerisinde oluyor ki çok sağlıklı oluyor böyle bir kabul içerisinde senin akıl sağlığı da yerinde olur öyle düşünüyorum yani tabi ben birçok konuyla ilgili düşündüğüm zaman bu tanıklık dediğimiz şeyin kişinin yalnızlaşmasına da engel olacağını görüyorum eğer sen Kendin için sağlıklı bir tanıklık yapıyorsan diğerleri için de yapabilirsin demek. Ve eğer onu yaparsan o zaman yalnızlaşmazsın demek. Evet. Aslında çok temel süreçleri alıyorsun. Şimdi benim kendime tanıklığım şu baş parmaktan alalım. Aha. En önemli benim. Başka bir şey önemli değil. Ben olmazsam hiç başka bir şey anlamıyorum. Bütün bu parmaklar bütün bedenin geri kalan kısmı, her şey anlamsız olur. Tavır içerisinde yürümeye başlarsa başlarsa. Şimdi altını çizelim. Bu dediğiniz ben bilinci zaten değil mi hocam? Evet. Tamam. Ve sadece buna tanıklık yapma çerçevesi Aha. içerisinde işte gururlanma, böbürlenme, abartma, diğerlerini aşağı göreme, alçaltma falan şeklinde onun getirdiği bir yalnızlık olmaya başlıyor. Ee, ve o kişinin çevresinde ona ancak yarakalık yapanlar, ona yalan söyleyenler onun arkadaşıymış gibi görünür. Yani ona o olduğu için değil de o pozisyonundan, yerinden, gücünden, kuvvetinden dolayı tanıklık yapanlardan yani, bahseder. Ondan çıkar sağlayan. Ondan çıkar canım. O zaten evet. çok belli ve bu tip ilişkilerde çok yaygın yani. Evet. Ee, ve işin enteresan tarafı şu. Bu başparmak durumundaki kişi, ben bilincinde olan kişi, bir tarafı farkındaki. Tabi. <gülüyor> ondan dolayı bu kişi mevkini, koltuğunu, malını, mülkünü kaybetmemek için her Elinden verir. geleni yapıyor tabii. Çünkü bir hiç olduğuna farkındadır. O nedenle senin demi ki söylediğin şey, yani gerçekçi bir şekilde tanıklığını biz bilinci içerisinde yapan kişinin çok doğal bir bağlantısı olur. Olduğu gibi kendisini kabul etme Aha. üzerine kurulmuştur bu tanıklık ve yayılır. Diğerleri de onu olduğu gibi kabul etme durumundadır ve bir huzuru vardır, bir barışı vardır hem içinde hem de ilişkilerinde. Şimdi bu iç huzurdan bahsettiğiniz zaman tabii yani bu tanıklıkla ve kişinin kendine tanıklığından bahsedilince, ee, vicdan konusundan çok ayrı tutamazmışız gibi geliyor. Vicdan dediğimiz şeyin bu tanıklık mekanizması ile bir alakası var mı hocam? Yani biz neye vicdan diyoruz? Ben mesela kendim için düşündüğümde vicdanımın benim tanıklıkla ilgili mekanizmalarımın içerisinde çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü o böyle sanki bütün hesapları yapan... Benim adıma ya bir dakika bak bunu yaparsan sen kendini iyi hissetmeyeceksin. Belki senin için iyi olmayacak ama yapma diyen sistem o. Ve benim gerçekten duygusal iyiliğime çalıştığını düşünüyorum onun. Beni mutlu etmek için, benim hayatımda daha rahat, daha sağlıklı bir durumum olması için yaşadığını düşünüyorum orada. Vicdan böyle bir şey mi? Onun tanıklıkla bir alakası var mı? Kesinlikle var. Aslında... Bence vicdan kişinin gözlemleyen bilincinin tanıklığı hmm. ve, Hı, açar hocam? ve kişinin gözlemleyen bilincinin tanıklığı şimdi ve burayı geleceğe götürüyor hmm. ve şimdi ve buraya gelecekten bakarak bir tanıklık yapıyor. O, bu çok güçlü oldu. Şimdi Poyraz'la ilişkini düşün. Evet, oğlumdan bahsediyoruz. Tamam. Senin bir anın, bir hatıram vardı. Kulaklarıma kadar kızardım dediğim evet. bir hatıram vardı, bir anım vardı. Aha. Orada senin vicdanındı seni evet. kulaklarına kadar kızartan. Hı hı. Ve sen orada şimdi ve buranın ötesinin, o yoğunluğunun, o bunalımın ötesinin dışına çıkıp Oraya bak abi. Evet. Ee, onu bir paylaşır mısın? Hatırladın değil mi o şeyi? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Yani e, oğlumun beni çok yorduğu zamanlardan bir tanesiydi. Öyle bir günlük, iki günlük bir yorgunluktan değil. Bayağı uzun süren bir yorgunluktan bahsediyorum. Ve e, hala ilgi istediği bir anda ben sinirlendim ve bayağı kızmaya başladım. Yani öyle sesim yükseldi falan filan değil ama kızıyorum o anda çocuğa. Ve çocuk bunu anlıyor. Çocuk benim kızdığımı da anladığı sırada e, gelip bana sarıldı. Ben ona kızarken gelip bana sarıldı ve hakikaten bu kulaklarıma kadar kızarmamı sağladı. Yani ben bir yandan kızıyorum çocuğa, çocuk ama öyle bir ihtiyaç anındaki ve ben onu görmemişim ki gelip bana her şeye rağmen sarılıyor. Bunu insanın çocuğundan başka biriyle veyahut bir şeyle yaşaması da mümkün değil. Ben benzer durumu insan ve hayvan ilişkisinde de görüyorum. Yani bu ancak böyle ihtiyaç içindeki ilişkilerde görebileceğiniz, anlayabileceğiniz bir şey. Sahibi hani köpeğe bağırınır, çağrınır da köpek hala oradadır ve gelir bütün gücüne, kuvvetine rağmen. Ee, anne baba çocuk ilişkisi de buna benzer bir şey. O çocuk size ihtiyaç duyuyor. O zaman size sarılmak istiyor, sizinle birlikte olmak istiyor ve ben buna rağmen kızmış olduğumu yakaladım elbette ki uzun vadeli bir düşünce kafanızdan geçiyor. Ya bunu ben nasıl yapıyorum diye. İnsanın vicdanı orada darma duman oluyor. Sizi utandıran şey de o belki. Ve ben başka bir şey daha düşünüyorum vicdanla ilgili. Benim kendimle yaşamamı sağlayan şey de vicdan. Yani ben eğer vicdanımı yitirseydim, vicdanıma hesap veremiyor olsaydım sanırım kendimle yaşayabilecek bir durum da olmazdı. Evet. Ee, Tabii Yaşamak var, <gülüyor> yaşamak var. <gülüyor> <gülüyor> Hangi tür yaşamaktan bahsettiğimizi Anladım. anlıyorsun. Şimdi orada olan şu, sen kendi öfkenin ve kendi beklentilerinin dışına çıktın. Hı hı. Onun gözüyle gördün, onun ihtiyacı içerisinde evet. baktın ve gözlemleyen bilincin dedi ki, Sadece kendini ve kendi yorgunluğunu değil. Burada bir can var. Onun gereksinmesinin farkında mısın? İşte o çerçeve içerisinde birdenbire baba olduğunu hı hı. ve esas babalığın ne demek olduğunu hı hı. değerlendirerek e, evet. harekete geçtin ve bütün öfke gitti. Sevgi yerini aldı. Bu bence işte yani vicdan Herkeste potansiyel olarak var. Hı. Ama vicdanın yaşama geçebilmesi için mutlaka insanın bu gözlemleyen bilince erişebilecek duygusal olgunluğa erişmesi lazım. Tahmin ediyorum. Polat. bu işte ehli kamil dedikleri Hı. olgun insan. Yani bizim tasavvufta neden önem veriyorlar insanın olgunlaşmasına? Neden nefsinin Köremesini. hakimiyetinden kurtulmasına önem veriyorlar? Anladığım kadarıyla bunun için. Çünkü kendi nefsinin, kendi görüşlerinin, kendi ihtiyaçlarının içinde hapsolmuş olan insan potansiyel olarak vicdana ulaşabileceği halde ulaşamıyor. O gözlemleyen bilince gidemiyor. Benim savaşçı kitabında artını ustarla çizdiği gözlemleyen bilinci. Yani, yani, ne diyorum ben mesela, ben bedenim değilim, evet. aklım değilim, gözüm, kulağım değilim, gençliğim değilim, yaşlılığım değilim, peki beni ben, ben diye konuşturan ne? Devam eden bir farkındalığım var, gözlemleyen bilincim. Hmm. O 3 yaşındaki çocukla Doğan Cüceloğlu'yla, 73 yaşındaki şimdiki Doğan Cüceloğlu arasında bir ilişki kuruyor. İşte o gözlemleyen bilinç, o farkında olur. Ve o gözlemleyen birinci ulaştığım andan itibaren, o devam eden farkında olma ulaştığım zaman ben vicdanımı da sahibi olabiliyorum. O çerçeve içerisinde görebiliyorum. Tabii bu müthiş bir şey hocam ya. Yani bunu yakalayabildiği zaman insan zaten hem kendine hem çevresine hem de yaşamın her alanına tanıklık edebilecek hale geliyor anladığım kadarıyla. Ve bunu yapınca ne oluyor Pola? ...karşıdakinin gözlemleyen bilincini beslemeye başlarsın. O nedenle... ...eğer sen... ...bugün... ...Poyraz üç yaşındayken... ...kulaklar ne kadar kızarabiliyorsan ve değişebiliyorsan... Hı hı. ...bil ki... ...torunun üç yaşındayken... ...Poyraz da kulaklarına kadar kızarabilme... <gülüyor> ...fırsatı yakalıyor. Böyle Anladım. oluyor hakikaten bu. Anladım okay. yani... Ben tabi bu vicdan konusundan bahsettiğimiz zaman Değerler konusunu çok dışında tutamıyorum Yani insanın vicdanını tanımlayan, işte o gözlemleyen bilincin neyi gözleyip neyi gözlemeyeceği, neyin farkında olup olmayacağını belirleyen şeylerden bir tanesinin de Değerler olduğunu düşünüyorum çünkü insanların hepsi bir şeylerin farkındalar aslında Bazılarının gerçekten farkındalar, bazılarını ise sadece yaşıyorlar ama Öyle ya da böyle bu bünyenin içerisinde bunlar yer alıyor. O zaman değerlerle ilgili de bir şey söylememiz gerekmiyor mu burada? Yani insan tanıklık ederken değerlere mi tanıklık ediyor? Vicdan değerlerimiz ölçeğinde mi bakıyor? Ben evet o sıkıntıyı gördüğüm anda, o çocuğun ihtiyacını gördüğüm anda umursamaya da bilirdim bunu hocam ya. Yani görmek başka bir şey. Bir de bunu umursayıp buna göre bir hareket göstermek, ona göre bir davranış sergilemek de bence başka bir şey. Kesinlikle. Ee, önce tebrik ederim. Ee, hakikaten e, konuşmamız gereken konuları önemli bir çerçeve içerisinde alıp neyi konuşmamız gerekiyorsa onun şey yapıyorsunuz. Kesinlikle değerler bizim hı hı. neye tanıklık yaptığımızı belirliyor. O nedenle sadece şunu söyleyeyim. Yaptığımız her davranış aslında bir seçimden ibaret ve bu seçimin altında bir değer var. Anlıyorum. Değer var. Şimdi e, izin verirsen bir kısa ara verelim. Tamam hocam. <gülüyor> Çünkü akış içerisinde Buranın bir yapısı var tamam ee, bu yapı içerisinde de tamam hocam. E, bizim uymamız gereken değerler var. Kötülüğümüzü <gülüyor> göre yapalım. Kısa bir ara verelim. Tamam hocam. Arada kalmasın. Tamam. Evet. Verelim arada. Döndükten sonra değerler. değerler konusunu konuşacağız. Değerli evet değerli izleyenler değer. Konusuna seçimlerin temel yatan değer konusuna geldik. Sohbetimiz devam ediyor. Hocam en son bu değerler ve vicdan ilişkisinden bahsediyordunuz. Arada kalmasın dedik. Evet. Oradan alalım. Şimdi ben iki ayrım yapmak istiyorum. Bir tanesi tamam. insanların olduğu yerde insanın iki doğası var. Bir tanesi hı hı. benim yüz dediğim sosyal insan. Evet. mevkiyi makam, normlar, beklentiler, gelenekler, görenekler çerçevesinde. Şimdi burada işte sohbet ediyoruz, sen yapımcısın, ben işte sunucuyum. Topluma baktığınız zaman bir sürü sosyal roller var, aile içinde sosyal veriler anne, baba, amca, dayı, hala, teyze... Topluma baktığınız zaman doktoru var, avukatı var, mühendisi var, politikacısı var, muhasebecisi var. Organik bir yapım gibi. Baba. Ama... İnsanın bir de iç dünyası var. Buna Aha. can diyorum. Tamam. Şimdi değerler dediğimiz zaman yüz değerleri, can değerleri diye ayırıyorum. Tamam. Mesela mevkii makam. Mevkii makamına göre adama değer vereceksin konusu var. Bu mevkii makam içerisinde güçlü, güçsüz, mal sahibi değil. İçinde i̇şte asiretin başında, aşiretin altında eşraftan, eşraftan değil bir şeklinde Canın öyle bir şeyi yok. Aa, yok. Canın daha ziyade değerleri işte kendine özgü önemseniyor muyum, önemsenmiyor muyum, aa, kabul ediliyor muyum, edilmiyor muyum, yapabilecek şekilde bakılıyor muyum, bakılmıyor mu şekilde. O bakımdan şimdi çocuk yetiştirilirken bir ortamda sürekli şöyle konuşuluyorsa mesela. Aa, Kış çocuğuyla konuşmaz, doğru dürüst olsun. Kış çocuğuyla konuşmaz, ırt, Ayıp, kimse görmesin, ayıp. Burada çocuk şunların farkına varıyor. Yani sürekli bir yüz değerleri evet. var. Benim kim olduğum, benim ne olduğum, benim iç dünyam hiç önemli değil. Sürekli böyle olacak olursa bu çocuk esas itibariyle kendi hayatını ne yapmam gerekiyor diye gözlerine bakarak insanların yönetmeye başlıyor. Peki bir toplumda bunun önemi yok mu? Çok önemli Çok önemli var. Ben, ben e, buraya yanlış anlaşılmasını diye araya girmek isterim. Siz yüzün olmadığı bir toplum yaşasın demiyorsunuz. Demiyor. Zaten onun bir kaos ortamı olacağından bahsediyorsunuz. Evet. E, yüzün de önemli olduğunun ama birincil olmadığını söylüyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü hayata anlam veren can. Tamam. Şevk, coşku, yaratıcılık. Anlamın kaynağı candan geliyor. Onun için... ...değer derken... ...can zeminli... Tamam. ...değerler üzerinde durmamız lazım diye düşünüyorum. Aha. Ve... ...o bakımdan... ...aile ne tanıklık yapıyor... ...çocuk kendiyle ilişki kurarken... niye tanıklık yaparak kendine değer veriyor... ...bunun çok farkında olmak lazım ana baba olarak. Aha. Yani... Ee, ne güzel elbisen var senin. Ay bak herkes beğenecek seni. Böyle elbisen demek başka bir şey. Gözlerin cıvıl cıvıl tatlı. Ne güzel sesin var. Ne kadar güzel bakıyorsun. Her şeyinde sen bir buket çiçek gibisin. Cıvıl cıvılsın demek çok farklı. Çok farklı. Ee, ve bu iki tanıklık farklı farklı yolculuklar çıkartıyor. O bakımdan ailenin değerleriyle bir insanın değerleriyle yaptığı tanıklık arasında çok fark var ve bir insanın kendini yaptığı tanıklık aslında kendi değerleriyle çok ilişkili. Bak, ya ben değerlerin sağlaması gibi görüyorum onu hocam. Evet aynen. Yani sizin bir değerler listeniz var ve o değerler listenizi hayatta kendinize yaptığınız tanıklıkla teker teker işaretliyorsun. Afedersiniz mühendislik tarafınız var mı? Falan? Var hocam. <gülüyor> Biraz matematikle <gülüyor> uğraşmışlığınız var mı? Var hocam var <gülüyor> var tabi. Kesinlikle matematiksel olarak ifade edebilirsiniz. Evet. Aynen öyle. Evet. Ve o bakımdan hakikaten ülkemde ailelerin değerler bilinci üzerinde düşünmesini çok istiyorum. Yani tabii aile değerlerin en net yaşadığı ve kuşaktan kuşağa aktarıldığı yer olunca bence e, ailelerin birincil görevi bu olmalı diye düşünüyorum. Yani çocuk yetiştirme dediğiniz şey aslında bu değerlerin transferi bence. Evet. Bunu Siz, görüyorsun değil mi Poyraz'da? <gülüyor> yani sadece Poyraz için değil diğer bütün çocuklarda da bunu görüyorum. O ailenin neyi önemsediği, neyi ciddiye aldığı, neyi ciddiye almadığı konusuyla ilgili... Tüm veriler, tüm döneriler ve o çocuğun üstünde gün gibi görünüyor. 3 yaşındayken de görünüyor. 13 yaşına geldiğinde de görünüyor. 30'una geldiğinde de görünüyor. Yani çok özel bir göze falan da gerek yok bununla ilgili. Sadece bunu arayarak bakarsanız onu orada görüyorsunuz. Zaten. Evet, burada bir tablo çizmek istiyorum. Çizeceğim tablo şu. Şimdi sen diyelim ki Poyraz'ın çevresinde sen ve Aslı normal olarak Türkçe konuşuyorsunuz. Evet. Türkçe konuşuyorsunuz, Türkçe konuşuyorsunuz, Türkçe konuşuyorsunuz. Çocuk on yaşına gelince bir gün diyorsun ki Türk <gülüyor> <gülüyor> diyor ki ne diyorsun baba diyor mesela. sana. Anlamıyor musun dedim deyip böyle tokada geçecek olursan eğer. Müthiş bir haksızlık yapmışlar. Tabii ki değil canım, değil müthiş haksızlık. Müthiş Şimdi burada yani. ben benim ülkemde sık sık gördüğüm şu durum. Ee, oğlum neden kitap okumuyorsun diyor. <gülüyor> tabii canım, tabii. Ulan bir daha sigara içerken yakalarsam gebertirim seni diyor. Benzerliği görüyor musun Tabi tabi tabi. Ve. Dürüstlük çok önemli, dürüstlük çok önemli, dürüstlük çok önemli. Çocuk etrafa bakıyor, dürüst adam yok. O da dürüstlük çok önemli diyor. Ama Fransızca konuşamıyor. Çünkü etrafında Fransızca ki. konuşan yok. Bu tutarsızlığın farkında olmamız lazım. Değerleri konuşmakla, değerleri yaşamak, yaşamak arasında büyük bir fark var. Ve benim ülkem değerleri bol bol konuşuyor. Gevezelik düzeyinde konuşuyoruz. Yani, bol bol konuşuyor tabii, tabii, tabii. Neden böyle oluyor? Biz daha akısız olduğumuzdan dolayı değil Yok. Biz daha tembel olduğumuzdan dolayı diye Bunun altında yatan nedeni bizim öğrenmemiz lazım Bunu anlamamız lazım Böyle yapan insanlara kızmadan Farkına vardırarak Bir seçimle karşı karşıya olduklarını Bilincinde olmamız lazım Ve bir yerde Benim ülkenin insanlarının Hayatta en önemli şeyin ...kendilerine yaptıkları tanıklık olduğunun farkına varmaları lazım. O, hani aynada kendi gözlerine hesap vermek diye anlattığınız şey bu değil mi hocam? Evet. Ya bu işte yeniden söyleyeyim, ben. Yani, tekrar etmekte fayda vardır. Adam'a 20 lira verdim. Taksi 17 lira yazdı. Aa, 5 lira verdi bana geri. Ve... Dedim kardeşim 17 lira yaz dedim. Tamam abi bozuğum yok dedi. Üstü kalsın. O zaman kalsın dedim. Ama işim var tam çıkacak. yarım ağızla söyledin yani gitmek üzere. Yok abi al dedi. Kalsın kalsın dedim. Helal et dedi. Tamam kardeşim helal olsun dedim çıkacağım. Abi gönülden helal et dedi. <gülüyor> Durdum. Adamın ne demek istediğini anladım. Gözüne baktım. Dedim ki helali hoş olsun dedim. Lütfen kalsın dedim. Sağol abi dedi gitti. Ve baktım. O adamın kendine tanıklı, helalinden para kazanan bir insan olarak kalmak istiyor. Evet. püften mış gibi değil. Yok. O 2 lirayla satın alınacak, 3 lirayla da olacak bir şey değil diyor İyi. adam. Şimdi bu insan güvenilir bir insan. Doğrudur. Bu insana canını da emanet edersin. Her an için... Yani ailende acil bir durum olsa ağlarsın kızımı şuradan şuraya götür. Hı. Ve güvenirsin. Neden biz güvenemiyoruz? Çünkü kişinin duruma göre yaptığı tanıklıklar değişir ama bu adamın değişmez. Değişmez. Yok o değerler. 1 milyon lirada olsa aynı tavrı sergiler. 2 gibi. lirada olsa helalinden olması gerektiği konusunda bu adamın tavrı değişmez. Benim ülkemi yerine söylemek istiyorum. En önemli sorunu insanlarımızın şunun farkına varması lazım. Patronun, otoritenin, babanın şunun bunun diye hayatımızdaki en önemli tanık kendinizdir. Kendi vicdanımızdır. Bunun farkına vardığımız andan itibaren güven duyulacak insan haline geliriz. Zaten insan kendine tanıklık etmediği zaman hayatta da var olamıyor hocam. Yani, ne anlamda var olamayan aç biraz. Kişinin kendi hayatında kendi istediği gibi kendi değerleriyle kendi varlığıyla yerleşebilmesi için o tanıklık son derece önemli. Siz kendinize tanıklık edemiyorsanız o hayatın içerisinde siz yoksunuz. Sizin yerinize sizin varlığınızı dolduran başka başka şeyler var o zaman. Siz oradasınız fiilen bir yer işgal ediyorsunuz ama aslında yoksunuz. Mesela o sizin yetişkin çocuklar kavramı bu anlamda bence tanıklık edilmemiş ve kendine tanıklık etmeyen insanlar gibi geliyor bana. Evet. Yani aslında gönül istiyor. En küçük çocukta da bunu görüyorsun, diğerlerinde de bunu görüyorsun. Bu kadar konuşma ihtiyacı, bu kadar kendine anlatma ihtiyacı, anlattığında onay bekleme falan bunların hepsi aslında tanıklığın bizim için bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Olmadığı zaman da bu sefer seçenekler içerisinden... Seni iyi kötü fark edilir kılan neyse onu seçmeye başlıyorsun. Evet. Ve bizi dinleyen anneler babalar için benim söylemek istediğim en önemli bir mesaj var. Çocuğun önüne dört tane köfte koyuyorsunuz. Hadi ye diyorsunuz. Ve iki tanesini yiyor. Çocuk mu anne diyor. Hayır doymadı. İki köfteli doyulmaz. Ye. Burada çocuğun kendi va hayatında var olmasının temelini kazıyorsun, artık yok ediyorsun. Ve böyle yetişen anne ne yapıyor biliyor musun? Yani annem bana çok çektirdi, ben, ben çocuğum sağa yetişti demiyor. <gülüyor> Aynı nasıl çok çeken gelinler en gaddar <gülüyor> <kadar kaynanan> olur ya <gülüyor> Enteresan bir şey bu ya. Ve bu çerçeve içerisinde... Yetişkin çocuk ana baba, yetişkin çocuk insan yetiştiriyor. Tabii. Ve benim toplumumun en önemli sorunu bu oluyor. Ee, Duyum sayında olgunlaşamamış, olgunlaşamamış vicdan mesaf verme, e, ezmeye çalışan tip. Yani onun pek iyi yapabileceği bir şey var mı bu hayatta hocam? Şimdi ben kendine tanıklıktan konuşuyoruz. Benim aklıma ilk gelen şey şu. Ben eğer kendime tanıklık etmek istiyorsam, öncelikle... Kendimle bir barışıklığımın olması lazım. Yani benim bir şeye tanıklık edebilmem için kendimden çıkıp tanıklık edeceksem kendimle ilişkimin iyi olması lazım. Yani öyle ya da böyle eğrisiyle, doğrusuyla, hatasıyla, sebabıyla bu benim ve ben kendimden memnunum diyebilmem lazım. Bir hatam için kendimi yerlerden yerlere atıyorsam, ya bir hata ettik ne yapalım oldu bir dahaki sefere daha iyi yaparız diyemiyorsam, ee, geçmişimle ilgili ilişkilerimde geriye dönüp baktığımda evet o gün öyle gerekiyordu öyle yaptık diyebilecek pozisyonda değilsem bugün geleceğe yönelik tanıklık etmemin de ya da bugüne yönelik tanıklık etmemin de pek sağlıklı olmayacağını düşünüyorum ben. Kesinlikle manipülatif olur. Yani bu insanın kendini olduğu gibi kabul etme müthiş önemli bir adım. Bu, mükemmel olmaktan vazgeçmeyi gerektirir. Mükemmeliyet hastalığından kurtulmayı gerektirir. Başkasının gözünde, kendi gözünde mükemmel olmaya çalışmayı bırakıp önce yine Orhan abimize geliyor. <gülüyor> Gelmeden Orhan abiye ben bir şey söyleyeyim hocam. Evet. Bu söylediğiniz çok rahat yanlış anlaşılır, onu açalım. Evet. Çünkü mükemmel olmayı istememe ve kendini olduğu gibi kabul etmenin altında kendini geliştirmekten vazgeçme veyahut tekrarlayan bir takım hataları da benim içimde tutma noktasını bir açmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü çok rahat şöyle bir şey söylemeyeyim. Ne yapalım ya ben de böyleyim. Doğru. Yani e, orada sanki böyle bir, bir şeyin altını bir başka türlü çizmek lazımmış gibi geliyor. Evet. Bu ince ayrımlar yaşamın hakikaten en önemli süreçleri. Yani, Çok ince ayrım var orada. Şöyle bir çat diye bencillik tarafına düşebilir gibi geliyor. Yani. Ben böyleyim, keyfin bilir Heh. kabul edersin etmesin etmesin etmesin ben değişmem arkadaş. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de olduğu tavır içerisine. Tam da bunu söylüyorum. Girebilir. Yani. Ee, aslında burada yine tasavvufun bu nefsine <Gülüyor> hapishanesine girip egosuna maskesine girip. Ee, onun kalıplanmış içerisinde kalmak meselesi var. Gerçekçi olarak programın başında Hı -hı. E, konuşmuş olduğumuz kendisine gerçekçi olarak merhaba demiş insanın kendini kabul ettiği zaman Hı -hı. bir farkında oluşu var. Yani evet. benim şu yönüm bir potansiyel olarak var ama bu gelişme imkanı bulamamış. Evet. Ve ben daha iyi olabilirim. Bunun farkındayım. Ama şu anda buyum. Bu farkında oluş, Hı -hı. daha iyi olabilirim farkında oluşu insanı geliştirir. Amin. Ve bu çocuklara baktığın zaman kendiliğin ama baba çocuğa hiçbir şey söylemesin. Evet. Bıraksın çocuk oyunu tekrar, tekrar tekrar, tekrar tekrar, tekrar etsin. Ve bu tekrar tekrar ediş içerisinde çocuk Gittikçe iyileşir. Aynen. Çünkü kendi içinde, kendi programlanmasında olabileceğinin en evet. iyisi olma şeklinde bir hedef var kendisi Hı -hı. için. Mutlu olması için, huzurlu olması için, başarılı olduğunu hissetmesi için. Yapabileceğin en iyisini kendisi. yapmış olmayı bilmesi gerekir. Ama benim bilmem gerekir. Başkasının gözü için diye. Bu özgürlüğü vermem lazım kendime. O özgürlüğü verebilmem için de enteresan bir şekilde kendime ilk neredeyse olduğum gibi kabul etmem lazım. Bunun için de dürüst olmak lazım değil mi hocam? Kendimle ilişkimde eğer dürüstsem, eksiğiyle, gediğiyle, o suyla, bu suyla o zaman ancak bunu toparlayabiliyorum diye düşünüyorum. Evet. Bu dürüstlük konusuyla ilgili ne deriz hocam? Yani... Kişinin kendi duygu, düşünce ve varoluşuna dürüst olması diye bir cümle kullandınız daha önce. Bundan neyi kastediyorsunuz? Süremiz de azaldı farkındayım ama Şunu şöyle bir ele alsak iyi olur gibi geliyor. Bir Bilim insanının tavrıyla bakmak lazım diye düşünüyorum. Bilim insanları, gerçekten bilim insanı size çok dürüst insanlar. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, bir olayı İnceleyip olduğu gibi gösterme durumu var evet. Ve hiç kimse onlara baklan lan incelediğin olayı şöyle göstereceksin ha yoksa maaşını vermem olan bir durum yok. Öyle bir durum yok. yok. Onun için e, olanı olduğu gibi algıladığın şekilde verebilme. Herhangi bir çıkar için e, yamultmama, e, şu veya bu şekilde farklı renklere koymama durumu oluyor. Onun için, aa, dürüst insan niyetiyle, bilgisiyle, duygu ve düşüncesiyle ve eylemiyle bütünlük içerisinde olan insandır. Bu İngilizce Integrity dedikleri evet. bütünlük. Ben Türkçeye bunu kişisel bütünlük, bütünlük olarak koyuyorum ve çocuklarda bu vardır. Var, yüzde yüz var. gibi gibidirler. Hiçbir numara yapan kırlangıç görmedim ben şimdi. Tabii, tabii, tabii. Kırlangıç gibi görünüp de kırlangıç olmayan hiç yok. Yo. Çocuk da aynı şekilde. Herhangi bir numarası yok. Olduğu gibi... Hı hı. ...aynen ortaya koy. Ve... ...sağlıklı bir aile... ...sağlıklı bir toplum... ...sağlıklı bir şirket... ...sağlıklı bir kültür ve toplum için... Son derece önemli bir... ...beklenti. Peki hocam... ...bir iki tane cümleyle... ...yani sizin bu... ...kendin olmak tehlikeli ve yasaktır... ...dediğiniz bir durum var... Ama bu tanıklık konusuyla ilgili de kendin olmak çok önemli. Kendine dürüst olmak çok önemli. Birkaç bir şey söyleyecek olsanız ne önerirsiniz? Bu hafta insanlar hangi gözle baksınlar? Neyi düşünsünler en basit anlamda uygulamaya? Yani, evet. yani benim istediğim şu yolculuk yaparken kişi o gözlemleyen bilinci de gel senle beraber yolculuk yapalım desen, Farkına varsın sadece. Yani ben Burada kendim olabilir miyim? Olamıyorsa zorlamasın kendisi olmasına. Fakat farkına varsın niye olamıyor, nerede, geçmişinden gelen ne, şimdi ortamdaki durum ne? Ve her akşam yatmadan önce yeniden şu soruyu sorsun. Bugün ben ne kadar kendimdim? Hayatımda ne kadar vardı? Çok. Ve her gün bunu yapsın. Haftalık ortalama alsın. Aylık ortalama, Aylık ortalama yıllık ortalama. Alsın hayatın en önemli yolculuğu olur. Çok teşekkürler hocam. Değerli izleyenler, bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.